Bir foto müze programında daha birlikteyiz. Bugün size yine eski dönem fotoğrafhanelerini anlatacağım ama genel bir çerçevede. Bir zamanlar gazete ve dergilerin en çok yazdığı konular arasına giren, adeta bir sanat galerisi ve neredeyse bir müze tadında olan, teatral dekor ve aksesuarlarla doldurulmuş bu stüdyoların, nasıl yerler olduğunu, nasıl düzenlenip tanzim edildiğini, buralarda kaç kişinin çalıştığını konuşacağız. Ee, ilgili görselleri Fotomuze Türkiye hesabından paylaştım. Hem Instagram'da hem de Twitter'da. Oradan da konuyu takip edebilirsiniz. 1800'ler, buluşlar, icatlar, yenilikler ve değişimler yüzyılı. Fotoğraf da bu yüzyılda doğdu. Degare Tip stüdyoları, fotoğraf stüdyoları Avrupa ve Amerika'da 1840'larda görülüyor. 1850'lerin başında ise yani 10 yıl sonra her iki kıtada da fotoğraf patlaması yaşanıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks işletmeler şeklinde çok sayıda stüdyo faaliyet gösteriyor. Ve bu stüdyoların pek çoğu dış sermayeler tarafından destekleniyor. Orsay Müzesi'nin yöneticisi Quentin Bayac, Karanlık Oda'nın Sırları, Fotoğrafın İcadı adlı kitabında, bu stüdyolardaki üretimin zanaat aşamasından yarı sanayileşmiş bir sisteme geçtiğini belirdiyor. Ardından stüdyo sayılarının devamını arttığını ve bu artışların 1860'ların ortasına dek sürdüğünü söylüyor. Ve yine verdiği bilgiler arasında, her biri 2 milyon dolar ciro yapan bu stüdyoların sayısının 200'ü bulduğu da var. Rakamlar oldukça yüksek yani hem kazanç olarak hem de faaliyet gösteren işletmelerin sayısı olarak. İşte hatırı sayılır kazançlar elde eden bu stüdyolar yeni girişimcilerin ve iş adamlarının da dikkatini çekiyor ve paralarını bu alana kaydırmaları konusunda onları cezbediyor. E, konjöktür de buna uygun çünkü e, Kaliforniya'da bulunan altın yatakları yeni zenginler yaratıyor ki e, fotoğraf stüdyoları onlara paralarını çoğaltmak için uygun bir alan gibi gözüküyor bizde ilk yerli stüdyo 1850 yılında kargopulo tarafından tünel meydanında açıldı sonra diğerleri ardarda birbirini takip etti ama yine de Avrupa ve Amerika'daki stüdyo sayıları söz konusu değil ee, 1860'larda bizdeki stüdyo sayısı fazla gözükmüyor ee, Mesela 1868 yılına ait ticaret yıllığında sadece 6 stüdyonun ismi var Tabii ki bundan fazlası olabilir ama onu geçeceğini sanmıyorum Şimdi e, bu stüdyoların kullandıkları tekniklere, yaptıkları işleri değinmeden, bu işletmelerin genel olarak nasıl yerler olduğunu anlatmak istiyorum. Bu arada Osmanlı döneminde sütüdyo değil, fotoğrafhane sözcüğünün kullanıldığını da belirtmiş olayım. E, yine önce dünyadaki örneklerden biraz söz edeyim ki bizimkiler içinde kıstas olsun. Broadway'in ünlü stüdyolarından, Charles Fredericks'in e, stüdyosundan bahsedeyim. Bu stüdyonun olduğu binayı dışarıdan gösteren bir e, fotoğrafa bakarak şöyle tarif edebilirim. Giriş katında sayarsak, dört katlı dağın önüne tüm cepheyi kaplayacak şekilde dairesel bir formla yazılmış... ...Fredericks Photographic Temple of Art yani... Friedrich'in e, fotoğrafik e, sanat tapınağı yazısı o dönem stüdyoların şaşasını da gösteriyor. Yine binanın en üst katında da başka büyük bir tabela var. Orada da fotografik e, Ambro ambrotip galerisi yazıyor. tip ve ambrotipin de fotoğrafik e, prosesler olduğunu laf arasında tekrar hatırlatmış olayım. Yine başka bir örnek verirsek ünlü Fransız fotoğrafçı Nadar'ın stüdyosu hemen ilk akla geliyor. Nadar'ın Kapusimbulvarında açtığı atölyesi kristal bir saray olarak tanımlanıyor. Dışarıdan görünüşü de şöyle dört katlı bina, e, bu onun en üstü boydan boya cam kaplı. Tam önünde de kocaman kırmızı renkte Nadar yazısı var. Ki bu Nadir'in fotoğraf kartlarında kullanmış olduğu imzası aynı zamanda Bu yazının kırmızı olması gibi sanatçının ceketinden tutun da Atölyede yerden tavana kadar pek çok şeyin kırmızı renkte olduğu da bilgiler arasında ee, Bizde erken dönem stüdyolarını böyle dışarıdan gösteren detaylı bir fotoğraf yok ne yazık ki Ama e, sevinerek şunu söyleyebilirim Yakın zamanda Osmanlıca kaynakları tararken malumat dergisinde Theodor Vafiadis'in stüdyosunu gösteren bir fotoğrafa rastladım. Hatırlayacaksınız önceki programların birinde Vafiadis'ten ve onun stüdyosunda çekilmiş katil portrelerinden söz etmiştim. Aynı fotoğrafçı yani Vafiadis başka bir ilanda stüdyosunu 1890 yılında açtığını belirtiyor. E, tespit edebildiğim kadarıyla çalıştığı müddetçe bu adres sabit kalıyor Şimdi stüdyonun dışarıdan görünüşüne gelirsek Sirkeci'de dört katlı bir bina Binanın en üstünde düz damın olduğu yerde öne doğru ufak, ufak bir çıkıntı var e, Burası boydan boya e, zinkografi TH yani Theodor'un kısaltması Vafiadis yazıyor Hemen altındaki katın balkonuna boydan boya Arap harfleriyle fotoğrafhane Teodor Vafiadis yazmakta. Bir alt katta balkonun hemen altında cumba var. Bu cumbada yine aynı genişlikte aynı yazı yazılmış ama bu kez Yunan harfleriyle. Bir altındaki cumbanın ise, bu kez latin harfleri kullanılarak Fransızca olarak aynı ifadeler yer alıyor. Yani ön cephenin her katında büyük tabelalar var. Binanın yan duvarında da görünen tüm müzeyi kaplayacak şekilde latin ve yunan harfleriyle stüdyonun ismi yazıyor. Ee, hemen belirtelim stüdyoların dışı kadar içi ve donanımı da oldukça gösterişliydi özellikle Avrupa ve Amerika'dakilerin, aslında bir anlamda ilk dönem stüdyolarının son derece lüks ve seçkin dekorasyonu, bu icadın gördüğü kabulü ve yeni doğan bu mesleğe bakış açısında anlatıyor bir anlamda. Bunun için dönemin fotoğrafçıları stüdyolarına böylesi büyük yatırımlar yapmaktan çekinmemişler. Ünlü eleştirmen, Ernst Amerikan'da Amerikan dagöritipçilerinin müşteri çekmek ve korumak için hiçbir şeyi ihmal etmediklerini söylüyor. Ve dönemin stüdyolarını birer peri masalına benzetiyor, sarayına. Neler var bu peri sarayının içinde? E, sütün biçiminde yontulmuş mermerler, zengin nakışlı duvar örtüleri, adım sesini boğan kalın halılar... Her yöreden getirtilmiş kafesler dolusu kuşlar ve nadir bitkiler. E, bekleme salonları da son derece göz alıcı. Beklerken oradaki e, diğer tabloları, değerli tabloları inceleyebilir ya da kitaplığından faydalanabilirsiniz. Ayrıca dileyenler albüm içine yerleştirilmiş fotoğraflardan az sonra vereceği pozu seçebilir. Hatta kimi stüdyoda beylerin canı sıkılmasın diye tütün içme salonu ve bilardo salonu da hazır edilmiş. Yine bazısında sera ve bahçeler yaratılmış ki insanlar sırasını beklerken gönüllerini ferah tutsunlar. Az önce bahsi geçen Nadir'in atölyesi de Dillere Destan. Oradaki sanat eserleri ve da tüm stüdyoların genel havasını Anlatıyor ee, Bizim stüdyolarımızda durum nedir Bunu da konuşalım ee, İlk dönemdikler için Kayda geçmiş bir veri yok Ama 1800'lerin Sonlarına doğru ufak tefek Bilgiler elde ediyoruz ee, Hemen gene Vafiyadis'ten söz etmek istiyorum ee, Vafiyadis'in Servet-i Finun'a verdiği bir ilan Şöyle e, Bir ibare var Onu okumak istiyorum Teodor Vafiyatis Efendi'nin fotoğrafhanesi muhterem müşterilerinden gördüğü rabet ve hüsni teveccüh sayesinde bu kere bir kat daha calip, hoşnudi ve memnuniyetleri olmak üzere Avrupa'dan nev icat ve son sistemde alet ve edevat fotoğrafya celbiyle tezyin olunmuştur diyor ve devam ediyor. Tabii ee, i̇lan Avrupa'dan getirtilen yeni icat ve son sistem alet ve edevatlardan söz ediyor. Yani teknik gereçler. Ama yine de Vafiyat isim böyle bir bilgiyi ilanlara taşımasını ilginç buldum. Keşke faaliyet gösterdiği bu dört katlı binadaki çalışma alanları hakkında da bir şeyler öğrenebilseydik. Ama böyle bir bilgiyi 1910 yılında Cağaloğlu'nda açılan Resne fotoğrafhanesi ile ilgili buluyoruz. Resne e, ilk Müslüman fotoğrafhanelerimizden. E, kurucusu e, Rahmizade Bahattin Bediz. Açılış gününe ait e, kapısını yandan gösteren bir hatıra fotoğrafı da çekilmiş. Ama geniş bir perspektif olmadığı için sadece küçük e, çok büyük olmayan bir tabela gözükebiliyor. Yine de şansımıza burada uzun yıllar çalışmış olan Rıza Bey'in anıları bu stüdyo hakkında istediğimiz bilgileri bize veriyor. Seyit Ali Akın, Girit'ten İstanbul'a Bahattin Bediz adlı kitabından ilgili kısımları seçerek okuyorum. Bahattin Bediz'i kastederek, kurduğu atölye bugün bile parmakla gösterilecek kadar teşkilatlı, geniş, üç katlı bir binaydı. Birinci katta karanlık odalar, ikinci katta atölye, müdüriyet, bekleme salonu ve çalışılacak yerler. Üçüncü katta ise resimlerin karton üzerine yapıştırılması için büyük teşkilatlı odalar vardı. O zamanlar atölyeler binaların en üst katında veya bahçede bugünkü seralar şeklinde yapılır. Siyah ve açık renk perdelerle donanırdı. Ee, Rıza Bey katlarda bulunan oda ve atölyeler hakkında da ...detaylı bilgiler veriyor. Birinci katta... E, ...üç karanlık odanın bulunduğunu... E, ...efendim bunların tekinde... ...kartların basıldığını... ...diğerlerinde ise filmlerin yıkandığını... ...aktarıyor. Okumaya devam ediyorum. İkinci kattaki bekleme salonlarında... ...küçük olanı... ...Bahattin Bey'in muhabbet edeceği... ...oturacağı değerli kişiler içindir. Bunlar arasında... ...Sadrazam Tevfik Paşa... Ziya Gökalp, Abdülhak Hamid, Enver Paşa gibi isimleri sayabiliriz Büyük salon ise çabuk gelip giden sıradan müşteriler içindir Fotoğraflar ise yazıhane kısmında teslim edilirdi Neyse ki biraz geç bir dönemde olsa iç durumlarla ilgili azıcık bilgi alabildik Değerli dinleyiciler devam edeceğiz ama şimdi küçük bir müzik arasına gidiyoruz sizin için Ariel Dunball'den bir parça seçtim Amor Amor dinliyoruz efendim. dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'dayız ee, İlk stüdyolardan söz ediyorduk Peri saraylarını andıran bu lüks işletmelerin mekanları nasıldı? Nasıl tefriş edilmişlerdi? Bundan e, bahsediyorduk Yurt dışındaki örneklerden sonra bizimkiler nasıldı? Bunu konuşuyorduk Devam ediyorum e, 1917 yılına gelelim şimdi Turan fotoğrafhanesinden söz etmek istiyorum. Kurucuları Neşet Bey ve Behçet Bey fotoğrafçılığı resnede Bahattin Bey'in yanında öğreniyorlar ve sonrasında da kendi stüdyolarını açıyorlar. Birkaç kez de adres değişikliğine gitmek zorunda kalıyorlar. Mustafa Bey'in oğlu Ayhan Üstündağ'la çeşitli kereler bir araya geldim. Kendisi de çok uzun yıllar Turan fotoğrafhanesinde çalışmış bir kişi ve bana da inanılmaz önemli bilgiler aktardı. Değerli eşi Ayda Dağda sağlam hafızasıyla ve sevecen tavrıyla beni kucakladı ve bilgilerini paylaştı. Minnettarım. Ve zarif kızları Siren dağda, özenle sakladığı stüdyodan geriye kalmış her ne varsa benimle paylaştı. Buradan her birine tekrar selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, yaptığım görüşmeler sırasında Ayhan Bey Beyazıt Balmumlu Hanı'nda açtıkları stüdyoya 78 basamakla çıkıldığını Ve üst katında öncekiler gibi camlarla kaplı olduğunu söyledi Evet Avrupa'da Amerika'da da ilk stüdyolar e, hep çatı katlarındaydı Çünkü fotoğraf çekmek için gün ışığına ihtiyaç vardı e, Ve bu üst katın her tarafı camlarla kaplı oluyordu Bu camlarda da perdeler vardı ki modelin üzerine düşecek ışık bu perdeler sayesinde yönlendiriliyordu Yüzyılın sonuna kadar stüdyolar yapay ışık kullanmıyorlar. Hatta bizde 1900'lerin ilk çeyreğine kadar bu böyle. Tabii her dönem ve her şey için istisnalar olduğunu söyleyelim. E, stüdyoların çatı katlarında oluşu hem bizde hem de diğer ülkelerde sıkça karikatürize edilmiş ve neredeyse alaya varacak yazılar kaleme alınmıştır. Avrupa basınında bu stüdyolar çatıların altına tünemiş cam kafesler olarak betimleniyor. Bizden de örnek vereyim. E, Sermet Muhtar Alus, İstanbul Kazan Ben Kepçe adlı eserinde dönemin stüdyolarını minare minare üstü hesabı, çık çık bitip tükenmez diye tarif ediyor. Çekilen çileleri de yine o esprili diliyle şöyle anlatmış okuyorum. Bir zamanlar Abdülhamit'ten bir irade savrulmuştu. Askerlerden, müşirden binbaşıya ve sivillerden, vezirden mütemayize kadar bütün paşaların ve beylerin hepsi üniformalarıyla ve el pençe divan vaziyette resimlerini çıkartıp saraya teslim edecekler. Fotoğrafçıların parmaklarında zilleri eksik. Setreleri eteklerine kadar nişan dolu, romatizmalı, nikrisli, idrar zorlu, prostatlı birçok adamcağızın merdiven basamaklarına oturup oturup aman bacaklarımı mafsallarımı o şabancım ya da evrak çantamdaki ördeğimi çıkarsam marap girli diye yakındıklarını yazıyor. E, bu yükteli anlatımdan sonra yine Duran'la devam edelim. E, kardeşler 1932 yılında e, çarşı kapıya taşındıklarında İki katlı bir yer tutuyorlar. Ee, üst kat yine cam kaplı. Tavan yüksekliğinin 6 metreyi bulduğu bu stüdyonun alt katında ise bekleme salonu ve bir vezne bulunuyor. Burası Marokkan dokularla son derece şık bir şekilde döşenmiş. Sohbetlerimiz sırasında ayan üstünde fotoğrafın o zamanlar çok saygın bir iş olduğunu söyledi. Mekanın güzelliği eşyaların önemi kadar çalışanların da giyimlerine son derece titiz olduklarını kimsenin kravatsız çalışmadığını belirtti bana. Ve burada Ermeni, Müslüman, Beyaz Rus olmak üzere yaklaşık 15 kişinin de çalıştığı bilgisini verdi. Biraz bu çalışanların sayısına değinmek istiyorum açıkçası. Bahattin Bediz zamanla bab ailedeki yerini sabit tutarak Üsküdar ve Bahçekapı'da da iki tane şube açıyor. Yanında çalışanların sayısı ise yaklaşık 20'leri buluyor. Tekrar belirteyim ki bu rakamlar 1900'lerin ilk çeyreğindeki stüdyolara ait. Daha öncekiler muhtemel ki çok daha fazla olmalı. Çünkü ilk stüdyolarda ee, sadece stüdyoya gelen insanların portresini çekmiyorlardı. Bunun yanı sıra e, şehir manzaraları, antik bölgeler, efendim tarihi eserler, meslekler serisi, e, resmi görevler, e, bir takım dış çekimlere de gidiyorlardı. İşte tüm bunlar çok sayıda... Çalışanı da gerektiriyor. Devam edelim. Ee, Avrupa ve Amerika'da daha yüksek sayılar ve katı bir iş bölümü zikrediliyor. Mesela Nadar'ın stüdyosunda 50 kişi çalışıyor. Dizleri hatırlayacaksınız kart formatını bulan kişi. Zaten bu buluşuyla fotoğrafın ucuzlamasını sağlamış ve bu sayede de hem o hem diğer stüdyolar ciddi bir iş hacmi kazanmışlardı. İşte o dizlerinin stüdyosunda çalışanların sayısı 80 kişi. Yine o zamanki nüfusu düşünelim. Ee, biraz da çekimler için kullanılan dekor ve aksesuarlardan söz edip sözü toparlamak istiyorum. Ee, bizim stüdyolarımızda tıpkı Avrupa'dakiler gibi bol çeşitli fon perdesi kullanıldı. Fotoğrafın icadından kısa süre sonra moda olan ve uzun yıllar kullanılan bu resimli fonlar ülkemize de dışarıdan gelmekteydi. Ve stüdyoların her birinde e, çok bol e, ve zengin çeşitli perde vardı. Bir saray içini andıran gösterişli iç mekan betimlemeleri, ağaçların bol olduğu bahçeler, efendim... E, Ormanlar, dingin göller, dalgalı denizler, savaş karargahı ve gemi güvertesi gibi gibi. Ee, gelen müşterilerin seçmesi için bol çeşitli. Tabi bu fon perdelerini destekleyecek de sayısız aksesuar. Mesela e, güverdir resmedilmişse bir fonda modelin eline bir dürbün vermek. Bahçe betimlemesi ise çitler otlar yerleştirmek. Deniz betimlemesi ise öne kaya taklidi, aksesuarlar koymak. E, stüdyolar üç boyutlu dekorlar içinde epey bir bütçe ayırmışlar. Mesela içine girip oturulan ve direksiyonuyla, farırıyla bir otomobil maketi. Ya da kürekleriyle birlikte bir kayık. Çocukların üzerine binecekleri atlar, bisikletler, keçiler. Tabii ki fonlar da bunlara uygun seçiliyordu. Kayık için. Nehir, göl ya da e, deniz manzaraları. Araba içinse yollar, kırlar, uçuşan bulutlar. E, stüdyoların bu konuda son derece yaratıcı olduklarını da söyleyeyim. Evet değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. E, ben destekçimiz Necla Resen'e e, buradan çok teşekkür ediyorum. E, bizleri Foto ve Türkiye adlı Sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm